Kimler imamlık yapabilir diye biz böylece soralım. Buyurun hocam. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bir insanın imamlık yapabilmesi için yani Kur'an'dan namazın geçerli olabileceği kadar bir miktar bilmesi yeterli. Yani Fatiha'yı biliyorsa eğer düzgün okuyabiliyorsa, zammı sure birkaç tane zammı sure bir tane bile biliyorsa yeterlidir ama Birkaç tane bilirse ette hayatuyu bilirse namazın hükümlerini efendim namazı bozacak bozmayacak şeylerden haberdarsa bir insan imamlık yapabilir. Tabi bu normal şartlarda mesela kardeşimizin sorduğu gibi imamlık yapanlar için geçerli. Elbette bir insan e, mesleği imamlıksa eğer hı hı. Yani mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'nda imam olarak çalışacaksa onların elbette belli bir e, Kur'an-ı Kerim'in belli miktarını ezbere bilmesi gibi bir şart söz konusu Türkiye'de cemaat şuuru çok fazla maalesef gelişmemiş. Mesela Arap ülkelerinde, Müslüman ülkelerde, diğer Müslüman ülkelerde bir kişi, bir kişi namaz kılıyorsa bakıyorsunuz hemen bir başkası gelip ona uyabiliyor. Veya iki kişi beraber namaz kılacaklarsa mutlaka cemaatle namaz kılıyorlar. Birisi imam birisi cemaat oluyor. Veya soruda sorulduğu gibi bir yerde mola verildi, duruldu. Hemen bir tanesi imam oluyor. Diğeri arkasında cemaat olarak namaz kılıyorlar. Yani bu imamın da mutlaka görevli olması şartını aramıyor insanlar. Ama bizim camilerde mesela geliyorsunuz cemaatten sonra bakıyorsunuz onlarca kişi namaz kılıyor ama her biri tek tek namaz kılıyor. Ferdiyet olarak namaz kılıyorlar. Halbuki bir tanesi bir Fatiha bilip, bir İhlas Suresi, bir Kevser Suresi biliyorsa bile birisi imamlık yapsa, diğeri de arkasında cemaat yani. olarak namaz kılsa ne kadar güzel yaparlar. Hatta biraz daha ileri götürelim. Mesela bir ev halkı, yani evde namaz kılıyorlarsa koca, arkasında eşi, çocukları. Yani kocası hem hoca olsun hem koca olsun namaz kılacağı zaman cemaati camiye gitsin ama Camiye cemaate gitmediği zaman, gidemediği zamanlarda da beraber namaz kılsınlar. Evlerinde bir mescit gibi yaptıkları bir yer olsun. Yani mescit gibi ayırdıkları demiyorum ama işte her zaman namaz kıldıkları bir yer. Seccadeyi koysunlar, imam kamet getirsin koca, arkasına çocuklarını alsın, arkasında eşi olsun ve cemaat şuurunu beraber yaşasınlar. Cemaatle namaz çok önemli. Hiç olmasa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatle kılınan namaz, Ferdi olarak kılınan namazdan 25 veya 27 kat faziletlidir. Bu müjdeye de nail olmuş olurlar. İnşallah.